Bir konu işlemiştik. O da e, Siret'in, siyerin yazılması, onun korunması ve bu husustaki e, mahir kişilerin, önemli şahsiyetlerin açıklanması idi. E, bu haftada inşallah onunla ilgili önemli e, bilgileri, yani elde edeceğimiz önemli dersleri, onlardan çıkartılan e, ibretler neler, onları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 İnne en zanna فيها hidayet ve nur. Muhakkak biz Tevrat'ı indirdik. Onda hidayet ve nur var. Yahkumu bihen nebiyuna'llezina eslemu bi'llezina hadu. Onunla diyor, Allah'a teslim olmuş nebi'ler, peygamberler Yahudilere hükmederlerdi. Yahudiler için hüküm verirler. Ve rabbani ve rabbani'n vel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 karşılığında satmayın. وَمَا لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اِنْذَلَ اللّٰهِ فَاُولَاكَ مُنْ Kim Allah'ın hükümlerle hükmetmezse onlar kafirlerin ta kendisidir. İşte burada Ebni Cerir diyor ki Rabbaniyyun ifadesi yani e, alimler, hakim kimseler basiretli e, siyaseti bilen kimseler insanların işlerini idare eden kimseler manasına gelir diyor. Ahbar ise alimler manasına. Az önce ifade ettiğimiz gibi. İbni Kesir rahmetullah aleyh ise Allah'ın kitabından e, muhafaza edilen şeylerle ayet-i bu ifadeyi diyor ki İbni Hacer o e, bilginler, alimler, rahipler Allah'ın kitabını izhar etmeyi, onu öğretmeyi, yani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 İnna nahnu nazzalna zikre ve inna lehu hafizun. Muhakkak ki biz zikri biz indirdik. Elbette onun koruyucusu da biziz. Zikirle kastımız geçen hafta açıkladığımız gibi başta Kur'an'a sonra da sahih sünnete şamildir. Alimlerin, müfessirlerin bazılarının tefsirine göre hatta bilakis zikirle kastedilen sünnet, Aleyhissalatu vesselam'ın mirası, Aleyhissalatu vesselam'ın sıreti yani yaşantısıdır diyor. Evet. Nebi Ali Sırat ve Sıla'nın işte mirasının kardeşlerim, Sütiretinin hadislerin korunmasına Allah Azze ve Celle kahraman, mahir, ehil kimselere alimlere vermişti. Onlar azgın kimselerin, hadişen kimselerin tahrifinden ve e, batil ehl kimselerin kendilerine mal etmesinden, cahillerin tevilinden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 bu din kâim olmaya devam edecektir. Yani ayakta durmaya devam edecektir. Müslümanlardan ta ki kıyamet günü kadar Müslümanlardan bir topluluk bunun üzerine savaşmaya devam edecektir diyor. Yani hem aslında burada kastedilen kıtal savaş hem de ilim yoluyla bu dinin ileriye götürülmesi, kâim olması. İmam Şafii, rahmetullah aleyse.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 Ve minhummen qadaanah ve onlardan sözlerini yerine getirenler onlardan sözlerini yerine getirmek için bekleyenler var. ve ma beddelu tebdila onlar kesinlikle sözlerini ahitlerini vaatlerini değiştirmediler Evet bu ayet-i kerime özellikle cihatta mücahitler için e, geçerli olan müzül sebebi de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 Secde suresinde 24. ayet-i kerime وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَّتَنْ bir بِا اَمْرِنَا لَمَّا <سَبَرُوا> Ve biz onlardan sabrettikleri vakit bizim emrimize hidayet eden imamlar yaptık. Onları öndörler kıldık diyor. وَكَانُوا بِا اَيَتِنَا يُغِنُونَ Onlar ayetlerimize kesin inkesin iman ederler. İmamlar, imam konumundaki kimseler Allah'ın ayetlerine herkesten daha fazla kesin kesim iman ederler. Allah'tan daha fazla korkarlar. Öyle demiyor mu allah Teala? İnnemâ yahşallâhe min ibâdihil ulemâ. Allah'tan ancak alim kulları hakkıyla korkarlar. Sübhanallah. Sünen-i darimi de Ebu Darda radıyallahu Allah'tan gelen bir hadiste, sahih bir hadiste Ebu, Ebu Darda'nın ifadesi tabii ki mevkuf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 Hani aleyhissalatü vesselam diyor ya hadiste Hayrikum men men ve men taalleme ve allemekum. Sizin en hayırliniz Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Aha ecirde hayırda her ikisi daim. Öğrenen ve öğreten. Yine Ebu Derdan ifadesiyle diyor ki bana ne oluyor? De, sizin alimlerinizin göçüp gittiğini görüyorum. Ve cahilleriniz de ilim öğrenmiyorlar. İlim kalkmadan önce, ilim kalkmadan önce ilimi tahsil edin, öğrenin. Çünkü ilim alimlerin göçüp gitmesiyle ortadan kalkardı. Üç tane büyük alim 1999 senesinde gidince, Allah onlardan razı olsun. Abdullah bin Baz, Muhammed Salih Uzeymin.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 Alim bir kimse böyle üstündür diyor. Alimler nebi'lerin, peygamberlerin varisleridir diyor. Nebiler ise ne bir dinâ, ne bir dir, ne de bir dırhem. Yani dünya malından hiçbir şey miras bırakmamışlar. Kim bundan alırsa büyük bir nasip almıştır diyor. Evet. Sallallahu aleyhi ve sellem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 O da birçok beldelere giriyor. Horasan'a, Muhit'ine, Irak'a, Şam'ın bölgelerine, Mısır'a ve nihayet Nisabur'a kendi memleketinde asasını atıyor. Defalarca buralarda dolaşıyor. İmam Tirmizi, rahmetullah Ali, bu da herkese ilim talebinde, Horasan'da, Irak'ta, Haramey'nde, yani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 اَلَّذِ اَلَّمَا بِالْقَلَمِ ifadesini, yani kalemle e, yazmayı öğretti ifadesini, خَلَقَهُ الْكِتَابَ وَالْقَطَّةِ Kitabı ve yazıyı öğretti manasına diyor. Yar, yarattı manasındadır diyor. Evet. Hakim ve Tabarani'nin Enes'ten rivayetinde, sahip bir hadis bu. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, غَيُّدُ bil kitab, ilmi diyor yazıyla kaydedin.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 ile kastınız e, hadis ilminde rivayet eden kimselerin az olması. Nazil ise bunun tersidir. Hatırladığım kadarıyla. Evet. Allah Azze ve Celle e, bu ümmete kardeşlerin isnat gibi bir, senet gibi bir özellik veriyor. Yani senedi bu ümmetin arasına yerleştiriyor.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 İmam Müslim'in mukaddimesinde gelen bir ifadede Abdullah ibn Mübarek diyor ki: isnat dindendir. Senet senet dindendir. Eğer isnat olmasaydı her dileyen dilediği şeyi söylerdi. Yine İbnü Mübarek'ten gelen bir ifadede Din işini talep eden, din işini öğrenen kimsenin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 Ama e, bizi yönlendirmelerini isteriz. İstediğimiz zaman bu hadisin nerede geçtiğini sahip olmadığını ne yaparız? Sorarız. Evet. Yine Tılbi diyor ki İsnat bu ümmetin özelliklerinden bir özelliktir. Ve e, belir sünnetlerden bir sünnettir. Bundan dolayı e, bu hususta yolculuk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 Ha ve Allahu ala Muhammedin ala nabiyina Muhammed subhaneke Allahu ve bendik Eşhedü en la ilaha illallah ve etuhu leyy